قل هو الله احد bize nasip kısmet ederse bize Rabbimiz takdir edip kolaylaştırırsa vakamızla alakalı olduğu için Ramazan içerisinde olduğumuz için böyle her teravihinin dört rekat kıldıktan sonra diğer dört rekata geçmeden ki bu sünnettir istihara yani dinlenme oturuşudur. Burada inşallah oruçla alakalı ahkamla e, alakalı olaraktan bazı bilgiler paylaşacağız inşallah. Özellikle düzenli bir program olması adına Allah'ın her işi düzenli yaratması ve her işte de düzen bizden talep edip istemesi neticesinde bizde düzenli bir program olsun diye İbn-i Kudam el Hanbeli'nin gene Hambelilerden Kıraki'nin muhtasar metnine yaptığı, fıkıh metnine yaptığı, şerh olan, insanlar arasında Mughni diye meşhur olan e, kitaptan, fıkıh kitabından inşallah kitab-ı sıyamı yani oruç kitabını okuyup bitirmeye gayret edeceğiz. Allah bizi hakkıyla Ramazan'ın e, ehli olan Ramazan'da Allah'tan korkanlardan kılsın ve faydalanmayı nasip etsin Allah'ımıza. İbn-i Kudem Erhimeullah kitab-ı sıyam deyip başlık açmış. Oruç kitabı demiş. Siyam yani Türkçesi oruç. Arapça logatında el imsaku demek. İmsak bir şey tutmak demek. Yani logat manası bu. Yukalusaman naharu Denilir ki gündüzü tuttu. Yani gündüz boyunca hiçbir şeye yaklaşmadı. Birazdan zaten şer'i tanım da gelecek inşallah. Ve idha vakafa seyrus şemsi Kale allahu ta'ala ikhbaran an Maryam. Yani gündüzü tuttu yani güneş e, seyrettiği müddet boyunca durdu demektir bu. Hani Arapça lügat manasını önce izah ediyor. Diyor ki Meryem de diyor aynısını söylemişti Allah'ın şu kavlinde, şu sözünde Meryem Suresi 26. ayette inni nadartu lirrahmani savma. Meryem diyor ki ben Rahmana savma oruç demek. Oruç tuttum mu? Aslında kastı ne? Ey samten susmak. Yani kelamı tutmak noktasında oruç adadım diyor. Ve Meryem aleyhisselam kucağında İsa aleyhisselamla beraber kavminin yanına döndüğü zaman asla konuşmuyor ta ki İsa aleyhisselam konuşuyor. Allah bir ayet gösteriyor insanlara. Diyor ki ben Allah'ın Resulüyüm, kuluyum. Ben İsa'yım diyor. O an tabi ki insanlar anlıyorlar. Meryem de mübarek biri, oğlu da mübarek biri. Bunlar Allah'ın gönderdiği salih kullar. İşte bu ayette de savme ifadesi kullanılmış ki bu da Kelamı tutmak. Yani savun, Arapça, oruç. Genel mana itibarıyla lügatta bir şey tutmak demektir. Peki şer'an nedir? Şer'i ıstılahta, şeriatın bize öğrettiği ıstılahta nedir? İmsâku an şehvetil batnival ferci. Hem iki bacak arasındaki ferç, hem de mide var ya insanın yemeği doldurduğu boş kabı. Bu iki tane şehveti tutmasının adıdır oruç. Şer'an bu böyledir. Peki meddelil aleyhi, buna delil nedir? Bunun şer'i tanımın bu olduğunu. Sahihte rivayet edilen şu hadistir. Hadisi kutsidir ki Allah Azze ve Celle diyor ki kulli amelin اِبْنِ Adam lehu. Her amel Ademoğlunun dürüstü. لَهُ الْحَسَنَاتُ بِعَشْرَةِ اَمْثَالِهَا Ona diyor yaptığı her amelin, her iyiliğin on misli kadarı vardır diyor. اِلَّا sıyam Ama oruç bundan müstesnadır diyor. فَاِنَّهُ لِهُ O benim içindir. O اَجْزِيُ بِهُ Ben onu diyor mükafatını vereceğim Allah subhanahu ve teala. Biter ki yutraku ku ta ta'amuhu ve şerabuhu ve şehvetu li ecli. Diyor ki kulum benim için yemeğini içmesini ve şehvetini tutar diyor terk eder. İşte bu şer'i bu hadisten, şer'i delilden yola çıkaraktan ulema orucun şer'i delilinin ne diyor ortaya koymuşlar? İnsanın hem ferç şehvetini hem de karın mide şehvetini tutmasını olarak ifade edip ortaya koymuşlar. Tabi bunun Kur'an-ı Kerim'de ve e, sünneti, temiz sünnette birçok delilleri var. Orucun vücubiyeti, vacipliği kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kitaptan delil, كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındığı Umulur ki korkar sakınırsınız. Allah'ın kitabından bu delildir. Aynı şekilde femen Demin minkumu şahre yasumhu kim Ramazan ayına sizden şahit olursa feleysumhu oruç tutsun. Burada dikkat ederseniz ne diye gelmiş ifade? Emir olarak gelmiş. Feleysumhu yani oruç tutsun. El emru yakta dil Emir vacipliği gerektirir. Buradan bu delillerden yola çıkaraktan ulema ne yapmışlar? E, orucun vacip olduğunu ifade etmişler. Gene sünnetten e, buna delil olaraktan meşhur Arabi hadisi vardır e, ve buna benzer başka sahih hadisler vardır. Nebi Salim diyor ki bu niye İslam Allah Hams'in İslam beş şey üzerine bina almıştır. Bir tanesine ne? Savunu Ramazan. Ramazan orucudur. Aynı şekilde Arabi hadisinde de diyor ki anne Arabiye Nebi Salallahu Aleyhisselam bedevinin bir tanesi peygambere geldi Allah Resulü Aleyhisselam. Aleyhissalatü Vesselam dedi ki, Fakal ya Rasulallah, Ekbirni mâza faradallahu alayhi minas siyami. Bana haber ver ki Allah bana oruçtan neyi farz kıldı. Gal Şehra Dedi ki Ramazan ayna Allah sana farz kıldı. Kal, hele gayru. Dedi ki daha başkası var mıdır bana? Kal, hele. Dedi ki hayır. İlla en tatavva'a şeyen. Ama sen nafil olarak tutarsan o başka. Ama Allah'ın sana farz kıldığı ve yapmadığında cehennem tehdidiyle seni tehdit ettiği olay Ramazan orucudur diyor. Gale fe akhbirni ma dha faradallah alayye min azikate. Dedi ki bana haber ver Allah bana zakattan neyi farz kıldı. Fe Fa akhbara hu resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi şerai. Peygamber sasa ona şerailü İslam, İslam'ın şartlarını haber verdi. Namaz, oruç, zekat, kelime-i şahadet Bunun gibi diğer noktaları Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam temas ettikten sonra dedi ki: "Vel liyukremaka la tuta'u şey'an." Dedi ki senin gönderene ikram edene yemin ederim ki ben kesinlikle bunun üzerine bir şey arttırmayacağım. Yani nafile olaraktan bunlara girmeyeceğim. Wala ankusu mimma faradallah aleyye şeyen. Allah'ın bana farz kıldığından başkasını da eksiltmeyeceğim. Yani şey Ramazan ayını bana emrettiyse eksiksiz tutacağım. Namazı bana emrettiyse eksiksiz yapacağım. Zekatı bana emrettiyse eksiksiz yapacağım ama fazlasını da yapmam. Ne emrettiyse onu yaparım. Adam gitti, fakat en Nabi Salatüllahü Aflah Dedi ki eğer doğru söylüyorsa felaha erdi. Başka bir hadiste, daxal al cennete İnsadaka. Eğer doğru söylediyse cennete girecektir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu ayetler ve bu hadislerin her biri ortaya koyuyor ki oruç nedir, vaciptir Müslüman her kişi üzerine. Tabi orucun sadece bize farzi boyutundan bakmak, oruca farz, farz olan şer'i boyuttan bakmakla kalmamalıyız. Orucun insan için doktorların ortaya koyduğu birçok zaten sıhhi faydaları var. Yani bütün sene çalışan bir bedeni ay, e, yılda bir kez tıpkı toprağın adası dinlenmeye bırakır gibi mideyi ve bütün bedeni dinlenmeye bırakmanın ta kendisidir Ramazan orucu. Bu açıdan da doktorlar tavsiye ederler. Bir ayrı bir nokta daha Allah Resulü Salsam'dan gelen sahih bi'adis var. Diyor ki Ya maşara şebab men Ey e gençler topluluğu sizden kim güç getirirse evlensin. Fe innahu agaddu lil basar ve ahsenu lil ferç. Çünkü bu gözü haramdan sakınır ve ferci de haramdan tutar diyor, sakındırır. Femen lem yestati fe aleyhi bis salmi. Kim buna güç yetiremezse evlenemezse ona oruç vardır diyor. Neden? Oroç şehveti keser. Demek ki oruç sadece hem tıbbi ve bedeni, hem de bize ecir bakımından fayda sağlayan bir amel değil. Oruç bizi terbiye eden bir ameldir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ortaya koymuştur. Oruç insanı ne yapar? Ee, ahlaklandırır, edeplendirir ve insan ne kadar çok hayatında nafile orucu arttırırsa da Allah Azze ve Celle onun ahlakını da o kadar ne yapacaktır? Güzelleştirecektir. Tabi burada e, az önce neyi ifade etmiştik? Mideyi Yemekten alıkoymak bir de şehveti alıkoymaktı. Bu da iki türlü olur. Fert şehveti iki türlü olur. Ya kişi helaliyle cima ederse, alimler bunları kitaplarında yazdıkları için anlatıyorum ben. Ee, ya kişi, kişi eşiyle cima eder, beraber olursa ya da e, istimna yaparsa, meni inzal ettirirse, indirirse, bu iki yolda da e, orucu tutması lazım. Bu ikisiyle de orucunu bozmaması lazım kişinin. Aksi takdirde bunları yaptığında oruç bozulmuş olur bütün ulemanın yanında icma ile, ittifakla. Tabii böyle bir durumda alimlerin her birine demişler? Kişiye kaza gerekir demişler. Yani hem yerse hem şehvetle, ferş şehvetiyle beraber orucunu bozarsa zaten ileriki bölümlerde bunların kaza kefaretlerinin neler olurdu inşallah gelecektir. Tabii sonra başka bir mesele daha var. Alimlerin bu bapta konuştuğu. Demişler ki oruç mu daha faziletli bir ameldir? Yoksa namaz mı? Tevhidden sonraki en faziletli amel hangisidir demişler. Bir grup ulema demiş ki, cumhur ulema namazdır demişler. Bunda birçok delilden ispat etmeye çalışmışlar. Peygamber sasam diyor ki, وَعَلَمُوا اَنَّ خَيْرَ عَمَالَكُمُوا اَسْصَلَهُ Sizin amellerinizin en hayırlısı namazdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onlar bunu delil getirdiler. Ve Kur'an'da biliyorsunuz Allah namazı ne diye isimlendirdi? İman diye. Ee, kıble değiştiği zaman müşrikler dediler ki sizin önceki öğlen kardeşleriniz Mescid-i Aksa'ya namaz kılıyordular. E siz şimdi Mescid-i Haram'a namaz kılıyorsunuz ve diyorsunuz ki Mescid-i Haram'a namaz kılmayanın namazı yoktur. E peki sizin önceki öğlen kardeşlerinize ne oldu deyince Allah ayeti indirdi. Allah onların imanını boşa çıkaracak değildir dedi. Öyle değil mi? Allah namazı iman diye isimlendirdi diyerekten Diyorlar ki başka hiçbir amel iman olarak isimlendirilmemiştir ama namaz isimlendirilmiştir. Bu yüzden namaz oruçtan faziletlidir diyorlar. Diğer bir grup ulema da demişler ki oruç namazdan daha faziletlidir. Tevhidden sonraki en faziletli amel oruçtur demişler. Delil olarak neyi getirmişler? Az önce okuduğum Bukhara ve Müslim'in ittifak ettiği hadisi kutsi delil getirmişler. Hangi hadisi kutsi? Bütün ameller Beni Adem'indir yalnız oruç müstesna diyor. Onlar da bunu delil getirerekten demişler ki öyleyse oruç ameller içerisinde tevhidden sonra Allah'a imandan sonra en önemli ameldir. Ama burada racih görüş namazın olmasıdır. Çünkü bu Kadisi kutsiden namazın e, hakkında gelen diğer bütün nasları e, taksis etmemize veya görmezden gelmemize sebep olmamalıdır. Ulemanın tercih ettiği racih görüş hangisidir? E, namazın oruçtan üstün olduğu görüşüdür. Aynı şekilde Ee, orucun şartları vardır bir kişi üzerine vacip olması için. Birincisi Müslüman olmasıdır. İbn-i Kudam el-Hanbeli'nin e, Ahkam-ül Umde Umdetül Fıkh e, diye bir eseri daha var. Bundan ayrı bir eser. Orada da e, bu meseleyi anlatırken kitab Siyam'da diyor ki Yecib-ı Siyamu Ala kulli muslimin Her Müslümana oruç farzdır diyor. Tabi burada iki tane noktana işareti var i̇bn Kudame'nin. Birincisi orucun vacipliği, farz oluşu. İkincisi ise ala kulli muslimin demesindeki e, irade ettiği mananın kafire bunun vacip olmamasıdır. Bu da hangi meseledir? Kafirler şeriatın furuyla mesul müdür değil midir? Yani bir adam var Allah'a şirk koşuyor. Bu adam namaz kılsa, oruç tutsa olur mu? Veya bu adam sadaka verse olur mu? Veya bu adam hac etse, umre etse olur mu? Burada ulema arasındaki meşhur bir hilef söz konusudur. Burada i̇bn Kudame'nin bu ifadesinden kafire vacip olmadığı yani onun yanındaki tercih edilen görüşün kafirin şeriatın furule mesul olmadığı görüşü olduğudur. Ama diğer grup ulema da Ebu Talib'in azabın hafifletilmesi gibi delilleri örnek getirerekten demişler ki müşrikler şeriatı furule mesuldürler. Aynı şekilde Peygamberin Yahudi zina yapan iki kişiyi rejim etmesinde delil getirerekten demişler ki Yahudi kafir olmalarına rağmen peygamber onları şeriatla mükellef kıldı ve bu yüzden rejim etti. O nedenle demişler ki diğer grup ulema kafirler şeriatın führüyle mesuldürler. Allah subhanahu en doğrusunu bilendir bu mevzuda. Bu konuda da böyle bir durum söz konusudur. Evet. İbn Kudame aynı eserde vacip ala kulli muslimin ve vacip ala kulli muslimin ve balighin diyor. Ve balighin yani buluğa ermiş Müslüman olan ardından buluğa ermiş her kişi için. Niye? Nedir peki hani buluğdan kasıt? Bir insanın ihtilam olması. Peki bunun delili nedir? Ve biri diyebilir ki burada bir adam var 8 yaşında büyük adam gibi, 10 yaşında büyük adam gibi, burada bir adam var 40 yaşında. Af aklı 5 yaşındaki çocuk gibi yani. Nasıl ayırt edeceğiz? Buluğ nedir? İblah nedir? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'deki "Rufi al Kalem 3 kişiden kaldırılmıştır. O hadiste diyor ki "Anis sabi hatta yehtelim. Çocuktan diyor kalem kaldırılmıştır ta ki ihtilam olana kadar. Nedir ihtilam? Kişinin geceliğin uyuduktan sonra sabahleyin iç çamaşırında meniyle kalkmasıdır. İhtilam olması budur. Yani kişiden meninin çıkmaya başlamasıyla beraber ki ergenlik deniyor ona bizim toplumumuzda. Kişi böylece balek olur ve kendisine oruç ve diğer bütün şeriatın furu ahkamı vacip olur o andan itibaren. O yüzden diyor ki yecibu ala muslimin ve balighin. Müslüman olacak, buluğa ermiş olacak. O buluğ da nedir dedik? Az önce de ifade ettiğimiz gibi kişinin ihtilam olmasıdır. Peki çocuğa vacip midir oruç? Buluğa ermeyen çocuğa. Cumhur ulemaya göre çocuğa da vaciptir. Hangi çocuğa vaciptir? 10 yaşına varmış çocuklara da vaciptir diyorlar. 7 yaşından sonra da duruma göre diyorlar değişir. Yani çocuğun buna güç getirip yetirememesiyle alakalı. Bununla alakalı naslar var. Cumhur ulema neyi delil getirmişler vaciptir derken özellikle Hanbelilerden bu nakledilmiştir. Hanbeliler çocuğa dahi vacip görüyorlar bir grup. Ee, doğru olan görüş bunun vacip olması değil müstahap olmasıdır. Yani sünnet olmasıdır, güzel olmasıdır. Çünkü Enes radıyallahu anhudan gelen sahipte bir hadis var. Ee, sahabe diyor ki biz Ramazan aylarında çocuklarımıza oruç tuttururduk güç yetirenlere ve onlar aç, acık, acık, açlıktan ağlamaya başladıkları andan itibaren biz oyuncaklar verirdik yerlerine açlıklarını unutup bunlarla iftar vaktine kadar oyalansınlar diye. Demek ki çocuk Temyiz yaşına ulaştıktan sonra, iyi-kötüyü birbirinden ayırabildikten sonra ki özellikle bu mevzuda bu namaz hadisini kıyas etmişlerdir. Biliyorsunuz Peygamber Sassam ne diyor? Çocuk 7 yaşına vardı mı namazı emredin, 10 yaşında kılmadı mı dövün diyor. Tabi bu hadis zayıf, bu, zayıf senetli bir hadistir. Meşhurdur ama zayıf senetli bir hadistir. Normalde e, birçok insan çocuğuna bu noktada dini talimde katı davranaraktan çocukların vakada olduğu gibi dinden nefret ettirirler. Bu hadisteki hikmeti yakalamak lazım. 7 yaşında sevdirerek, emrederek başlamak lazım. 10 yaşında hafifçe yaptırımlarla, cezalarla ne yapmaktır? Çocuğu terbiye etmektir. Yoksa dinden nefret ettirmek değildir. Zaten çocuğun fıtratında Allah'a itaatkar mı, isyankar mı olduğu bellidir. İtaatkar olanı zaten dövmenize ihtiyaç yoktur. Fıtratı temiz olanı dövmenize ihtiyaç yoktur. Ona güzellikle nasihat etmeniz ve bazı cezalar tatbik etmeniz onu hakka yönlendirmek noktasında yeterlidir. Netice itibariyle raci görüş çocuklara vacip olduğu değil, çocuklara müstahap olduğudur. Üçüncüsü akil. Yecib ala kulli muslimin ve balighin ve âkilin. Üçüncüsü de akıl sahibi olmasıdır. Akıl Allah'ın insana verdiği bir nurdur. Allah azze ve celle vahiy vermekle, iman vermekle dış bir nur verir insana. O bedenin içerisinde kafasının içerisinde koyduğu akıl da nurun içinde nurdur. Allah Azze ve Celle insana böyle bir ikramda bulunmuştur. Tabi Mecnun'un hükmü bellidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın az önceki hadisidir. <gülüyor> Kalem üç kişiden kaldırılmıştı. Bir tanesi de Mecnun'dur orada zikredilen. Peki burada alimler neyi konuşmuşlar? Demişler ki adam var. Bir ay mesela Mecnun aklı başından gitmiş. Bir ay sonra kendine gelmiş. Peki bu adam orucunu kaza eder mi demiş alimler. Birinci grup demişler ki cumhur ulema kaza etmez demişler. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ne diyor hadiste? Kalem üçünden kaldırılmıştır. Yani onlar o andayken mükellef değildiler. Teklif onlardan kalkmıştı diyor cumhur ulema. Diğer grup ise e, şeye kıyas etmişler. Hayızlı ve nifaslı kadına kıyas etmişler. Hayızlı ve nifaslı kadın orucu geçirdikten sonra ne yaparlar? Kaza ederler temizlendikten sonra. Bu grup Cumhurun dışındaki bu diğer grup ulema demişler ki kişi bir aylık mecnunluğu geçtikten sonra tekrardan aklı başına geldikten sonra o orucunu kaza eder demişler Allah en doğrusunu bilendir. Yalnız diğer mezhebin sahipleri cumhur ulema onlar buna dair kuvvetli bir delil getirdikleri için onların görüşü daha tercihe şayandır. Diğer grup kıyasla hüküm vermiştir. İslam'da kıyasa zaruret anından başka başvurulmaz kıyasla bir şeylerin hükmü belirlenmez selefin yanında sahabenin yanında o yüzden cumhurun görüşü daha isabetlidir Allah en doğrusunu bilendir ee, üçüncü akil demişti Kadir, kadirin alessavmi dördüncüsü de oraca güç yetiren olmasıdır burada da kimi kastediyor hasta ve yaşlı yaşlı erkek ve kadınları kastediyor oraca güç yetiremeyen yaşlı insanlara ve hasta insanlara Allah subhanahu ve teala oruçla mükellef kılmamıştır Aynı şekilde az önce de ifade ettiği gibi çocuğa güç getirdiği zaman ne yapılır? Oroç emredilir. Eğer bu şartlar bir araya geldiyse bir kişi oruçlu mükelleftir ve o, o, o vacibini yerine getirmek zorundadır inşallah. İnşallah Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü allah la ilahe illa